İsa aleyhisselam indiğinde hangi şeriatla hükmedecek? İsa aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. Ve ona tabi olanlardan olacaktır. Yani Allah Ve vesselam'a aynı bu ümmetin bir ferdiymiş gibi tabi olacaktır. Yeni bir şeriat getirmeyecektir. Zira İslam dini en son dindir ve kıyamete kadar geçerlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir nebi gelmeyeceğine göre İsa Aleyhisselam'da İslam'ın müceddidi ve bu ümmetin hükümdarı olacaktır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir nebi yoktur. Hatırlayınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben İsa aleyhisselama en yakın olan kimseyim. Ve biz bu yakınlığı biliyorsunuz hem dedik ki Allah'a sallallahu ve sellemden altı asır önce geldi. Ve Allah'a sallallahu ve sellem'i müjdeledi. Ve Resulü aleyhisselatü ve e, müjdeledi. Hatta aleyhisselatü ve sordular dediler ki bize kendini tanıt demişlerdi sahabe. Allah'a sallallahu ve sellem dedi ki اَنَا دَعْوَةُ اَبِي İbrahim ve ee, Bushra, Ahi İsa. Ben babam İbrahim'in duasıyım ve ben kardeşim İsa'nın da Aleyhisselam müjdesiyim demişti Allah Resulü Aleyhisselat Vassalem. Dolayısıyla Aleyhisselat Vassalem diyor ki ona en yakın olan kişi benim. Biz de demiştik ki bu yakınlıktan kasıt hem Allah Resulü Aleyhisselat Vassalem'den altı asır önce yani ikisi arasında bir nevi yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile İsa Aleyhisselam arasında hem de Resulullah Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yine İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan başka e, nebi yoktur. Yani yeni bir şeriata çağıran bir Resul yoktur ancak yine İsa Aleyhisselam vardır. Neyle hükmelecektir? Allah Resulü Aleyhisselatü şeriatıyla hükmedecektir. Yani biz şeylerin dediği gibi, rafızilerin akidesi gibi demiyoruz ki işte Mehdi gelecek, Davut Aleyhisselam'ın e, şeriatıyla hükmedecek. Biliyorsunuz öyle diyorlar onlar. Ve yine e, Yahudilerin bir yıldızı var. Ne diyorlar bu yıldıza? O yıldızla hükmedecek diyorlar. Onu temsil edecek bu yıldız diyorlar. Subhanallah. Tamamen yani bellidir ki e, Davut Yıldızı mı ona Simon mu diyorlar? Başka bir şey daha diyorlar. E, dolayısıyla burada Abdullah İbni Sebe temelli bir inanç olduğunu da görmekteyiz. Ancak ehl Sünnet'in inancında e, İsa Aleyhisselam bir müceddid ve bu ümmetin bir hükümdarı olarak yeryüzünde adaletle hükmedecektir. Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. şöyle diyor aleyhissalatü vesselam keyfe entum ize nezal ebnü meryem fikum ve imamukum minkum İmamınız kendinizden olduğu halde meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz acaba sizler nasıl olursunuz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine diyor ki Velid bin Müslim, ben İbn Ebi Ziba e dedim ki Evza'i bize Zuhri Nasi Ebu Hureyre yoluyla imamınız kendinizden diye rivayet etmiştir. İbni Ebi Zib sizden biri birini size imam yaptı. Bu ne demektir biliyor musun dedi. Dedim ki bana haber verirsin. Yani veli diyor ki bana haber ver. Bu ne demektir? İmamınız kendinizden ne demektir diyor. İbni Ebi Zib'e sordum bunu diyor. O dedi ki o Rabbiniz tabareke ve teala'nın kitabı ve Resulullah aleyhisselatü ve sünneti ile sizleri yönetir dedi. Yani ta ashabtan tabiinden ve bugüne kadar ehli sünnetin hakidesi budur. Ee, İsa aleyhisselamın e ee, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'in şeriatıyla yani İslam şeriatıyla hükmedeceği inancıdır. Yine Cabir bin Abdullah radiyallahu rasulullah ve vesselamı şöyle derken işitmiştir. La tazalu ta'ifetun min ummati yuqatiluna ala'l hakki zahirin ila yomi'l kıyame. "Diyor" Feynzilu Isa ibn Maryam sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu emiruhum taala salli lana. Feyekulu la in ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadihi'l ümme. Ümmetimden bir topluluk kıyamet gününe kadar hak üzerinde savaşarak muzaffer olmakla devam edecektir. Ümmetimden bir topluluk kıyamet gününe kadar halk üzerinde savaşarak muzaffer olmak olmaya devam edecektir. Nihayet İsa bin Meryem aleyhisselam iner ve onların emirleri der ki gel de bize namaz kıldır. Yani kim bu emir? Mehdi aleyhisselam o zaman Müslümanların bu ordusuna, bu muzaffer ordusuna, yeryüzünün en hayırlı ordusuna komutanlık edecek kişi Mehdi Aleyhisselam'dır. O İsa Aleyhisselam'ı tanıyacak, biliyorsunuz onun alametlerine haber vermiştik, başını eğdiğinde ondan su damlar, kaldırdığında da ondan küçük inciler saçılır demiştik ve buna benzer birçok e, özelliğini, söylemiştik. Ve onlar bu nema, namaz esnasındayken Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı tanır ve ona der ki gel bizlere namaz kıldır. Teala sallilene gel bizlere namaz kıldır. O da der ki Le, hayır inne ba'dekum ala ba'din umara tekrime sallahi hâdihil umme diyor ki hayır diyor muhakkak ki Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak yani size ikram edildiği bazınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz. Hadis Müslim'de geçiyor. Kurtubi Rahimahullah diyor ki bazıları İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle teklifin kalkacağını zannetmişlerdir. Bakınız ne diyor İmam Kurtubi Rahimahullah? Diyor ki, Bazıları dediler ki, İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle teklif kalkacaktır. Ta ki İsa Aleyhisselam o zamanın insanlarına Allah'tan onlara emreden bir Resul olmasın. Bu yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Resul olması kabul edilemez bir durumdur diyor. Yani diyorlar ki o zaman onlar... İslam'ın teklifinden yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden o zaman muaf olacaklardır. Ancak İsa Aleyhisselam onlara davette bulunacaktır. Yani İsa Aleyhisselam'ın muhatabı olacaktır o zaman yeryüzündekiler. Buna cevap veriyor böyle diyenlere diyor ki İmam Kurtu İbrahim diyor ki bu kabul edilecek bir şey değildir. Çünkü Ahzab Suresi 40. ayette diyor ki وَهَاتَمَا النَّبِيِّينَ o enbiyanın sonuncusudur. Kim enbiyanın sonuncusu? Muhammed Aleyhissalatu vesselam. O enbiyanın sonuncusudur. İsa Aleyhisselam'ın ondan sonra gelmesi bu vakayı değiştirmez. Yine bir hadiste "La nebi la nebiye ba'di" Aişe Vesselam diyor ki, benden benden sonra nebi yoktur. Hatta biz şu an sabah akşam zikirlerinde de biliyorsunuz bu, bunu söyleriz. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamuh ala men la nebiyeh ba'deh. Diyoruz ki kendisinden başka yani tek olana elhamd onadır. Elhamdülillahi vahdehu yani tek olana ortağı olmayanadır hamd. Salat ve selam da kendisinden sonra nebi gelmeyecek olanadır. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in sahih olarak bize ulaşan sabah akşam zikirlerinde Allah Subhanahu ve Taala yani bir Müslümanın bu e, şehadeti belki de bu lafzıyla söylemesidir. Yani Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Diyor ki e, Hamd e, kendisinden başka ilah olmayanadır, tek olanadır, ortağı olmayanadır, salat ve selamda kendisinden sonra nebi gelmeyecek olanadır. Dolayısıyla Allah Resulü Sattı ve Selam diyor bir hadiste diyor ki, la nebiye badi, benden sonra nebi yoktur. Ve yine efendim bu söylediğimiz hadis, bu söylediğimiz hadis Müslim'de feda'il babu fi asmāhi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani Nebinin isimlerinin fazileti babında geçiyor. Yine Allah Resulü Vesselam bir başka hadiste ve enel akibah ve enel akib pardon ve enel akib yani ben kendisinden sonra Nebi gelmeyenim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu sözleriyle kendisinin en son Nebi olduğunu belirtmiştir. Durum bundan ibaret olduğuna göre artık İsa Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka yeni bir şeriatla hükmedecek bir nebi olarak inmesinin zannedilmesi böyle bir beklenti içerisine girilmesi doğru değildir. Aksine o indiğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olacaktır. Nitekim o Ömer Radiyallahu Anh'a Şöyle demiştir. Law kana Musa hayya ma ves'at illa itibaehi Eğer Musa yaşasaydı bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı buyuruyor. Hatırlayınız bir gün Amr radıyallahu an elinde Tevrat'tan bazı sahifeleri e, kontrol ediyordu, onu, onu okuyordu. Aleyhisselatü ona onu gördü ve ona dedi ki ne yapıyorsun ya Umar? Ne yapıyorsun dedi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani Umar Radiyallahu'na kendine göre haklı bir gerekçeyle dedi ki yani biliyorsunuz Medine'de kendileriyle anlaşma yapılan Yahudiler vardı. Orada yaşayan Yahudiler vardı. Vesselam, dedi ki Umar Radiyallahu'na ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam, yani onların İnançlarına bakıyorum. Yani neye inanıyorlar, nasıl bakıyorlar. Efendimiz, hani onlarla bir konuşmasında veya bir münazara yaparsa neye inandıklarını bilmeleri için. Ancak Allah Aleyhisselatü Vesselam onun bu halini görünce, Aleyhisselatü Vesselam onun yani Tevrat'a baktığını görünce onun rengi değişti. Aleyhisselatü Vesselam bundan ötürü yüzü kızardı, rahatsız oldu ve dedi ki, لو كان موسى حي اير موسى hayatta olsaydı ma ves'ate illa itibae bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı Yani ben bazı bazı bu, bu hadisin başka lafızlarında da gördüm ya da bu mealler veriliyor diyorlar ki Aisset ve buyurdu ki eğer bana rağmen Bugün Musa hayatta olsaydı ve bana rağmen siz Musa'ya uysanız sapıklık üzere olursunuz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a rağmen kim Musa Aleyhisselam'a uyarsa veya İsa Aleyhisselam'a uyarsa gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer şu an Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı. Acaba bugün Resulullah ve Vesselam'ı bırakıp da nebi olmayan, belki de gerçekten birçok sapık kimselerin, saptıran kimselerin, gerçekten Allah Azza ve Celle'ye şirke çağıran kimselerin yoluna uyanlara ne demelidir? Bugün Allah Resulü Ve Vesselam'ın risaleti gün gibi ortadayken, Nisa suresi 115'teki ayetin ifade ettiği gibi ve men yuşakıkir rasule min ba'dema tebeyye lehu'l huda ve yetabi mu'minin kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse vesselam, Ve müminlerin yolundan yüz çevirirse yani arkadaşlar biz Allah Teala ve selamın getirdiği Muhammed Aleyhisselam bizler için hüccettir. Bizler için hujjat ne bir nebidir ne de bir başka kimsedir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gelse de Muhammed Aleyhisselam'a uyacak ve onun şeriatıyla hükmedecektir. Aynı Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la ilgili ifade ettiği "Lau Musa hayya" eğer Musa hayatta olsaydı ma si'atu illa itiba'i" bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son nebidir. Ve son olarak Allah Resulü ve Vesselam Enbiyalar zincirinin son halkasıdır. Dolayısıyla peki İsa Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelmesine nasıl bakacağız? İnşallah bunu hangi şeriatla hükmedeceği başlığıyla konuyu aydınlatmaya çalışacağız kendisinin uygulayacağı ve insanlar arasında hükmedeceği şer'i ilimden ihtiyaç duyacağı şeyler o inmeden önce Allah Celle Celalü tarafından kendisine semada öğretilecektir. Yani İsa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatı ile ilgili kendisine lazım olan ilmi Allah Subhanahu ve Teala kendisine gökyüzünde bahşedecektir. Yani şu an hay olarak bulunduğu semada Allah Subhanahu ve teala kendisini bu şeriatın bir müceddidi olma kabiliyetine veya olma yeterliliğine getirecektir. Hatırlayınız Mehdi aleyhisselamla ilgili bir hadis nakletmiştik. Neydi o hadis? Diyorduk ki Allah onu bir gecede Allah onu bir gecede ıslah eder. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani kimi Mehdi Aleyhisselam'ı? Yani, <gülüyor> Mehdi Aleyhisselam, bir gecede bu ümmete komutanlık edecek, efendim, baş olabilecek, e, yeterliliğe sahip olacak. Bu da Allah Azze ve Celle, e, Allah Azze ve Celle dilediğini rızıklandırmasıdır. Bu rızıklandırması da, İlle yiyecek içecek anlamında rızıklandırma değildir. Allah Subhanahu ve teala kimini ilimler rızıklandırır. Kimini ilimler rızıklandırır. Kimini dünya malıyla rızıklandırır. Kimini uzun ömürler rızıklandırır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam diyor ki Mehdi aleyhisselam bir gecede Rabbimiz onu ıslah eder. Yani bir gecede bu ümmetin beklediği veyahut bu ümmete, bu ümmet için gayret eden, çabalayan veyahut efendim bizlere İsa Aleyhisselam'ın e, gelişini müjdeleyen ya da o günkü fitnelere karşı mücadele veren komutan olma haline gelir. İşte İsa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da Allah Subhanahu ve Teala kendisine e, bulunduğu, şu an bulunduğu semada ona lazım olan ilmi kendisine bahşeder. O indikten sonra müminler onun etrafında toplanırlar ve onu kendilerine yönetici olarak seçerler. Çünkü hükmün kesintiye uğratılması caiz değildir. Zira dünya yok olmadıkça ve yeryüzünde Allah Allah diyen insanlar bulunduğu sürece dini sorumluluk kalkmaz. Evet, imamı kurtuğu bir ait bu e, söylediklerimiz. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, onun gelmesi yeryüzünde en hayırlı, yani ashabtan sonra en hayırlı topluluk İsa Aleyhisselam'la beraber olanlardır. Yani onun ashabı olanlardır onunla beraber ona iman edip onunla beraber savaşanlardır. Aleyhisselatü Vesselam buna haber vermiştir. Ve dolayısıyla e, dünya yok olmadıkça ve yeryüzünde Allah Allah diyen insanlar bulunduğu sürece dini sorumluluk da devam eder. Yani teklif devam eder. Yine onun Müslümanlarla birlikte namaz kılması, hac etmesi ve kafirlere karşı cihat etmesi dini sorumluluğun kalkmadığına delildir. Dolayısıyla biz kime cevap veriyorduk arkadaşlar? Yani İslam'la ilgili teklif kalkmıştır diyenlere cevap veriyorduk. Ve dolayısıyla dedik ki, madem ki İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle teklif kalkar, o halde niçin İsa Aleyhisselam aynı bugün bildiğimiz gibi hac edecek, namaz kılacak, kafirlere karşı cihad edecektir bu da dini sorumlunun kalkmadığına bir delildir. Müslümanlarla birlikte namaz kılması, deccal ve ona uyanlarla savaşması daha önce geçen hafta anlattığımız konuydu. Onun hac yapmasına gelince, Müslim Hanzala Eslemi e, Radıyallahu'nun şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala şöyle dediğini duydum diyor. Ve nefsi bi yedih. bi fecr'ir ruha Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'i şöyle derken işittim nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu, Ravha yolunda, telbiye getirerek, hac veya umreye, veya ikisine birden aynı anda niyet edecektir. Allah'a yemin ederek diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, Ravha yolunda, neresidir Ravha? Mekke ve Medine arasında bir yerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Bedir Savaşı'nda, Mekke fethinde ve hacca giderken buradan geçmiştir. Aleyhisselatü Vesselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, Meryem oğlu İsa'da bu Ravha yolunda telbiye getirerek hacca veya umraya veyahut her ikisine birden gidecektir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu da Allah Resulü Aleyhisselatü şeriatına tabi olacağını göstermektedir. Hadis Müslim'de geçiyor. Müslimin Hac babu cevazü temettu fi'l hac ve Kur'an e, babında geçiyor. E, inşallah hadis sahih Müslim'de geçiyor. İsa aleyhisselam'ın kafirlerden cizye'yi kaldırması ki bu o inmeden önce İslam dininde uygulanan bir hükümdür. Biliyorsunuz arkadaşlar. Eee İslam'ın hakim olduğu beldelerde yani şeriatın hakim olduğu şeriat ile hükmedilen beldelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani şeriatında biliyorsunuz ehli kitaptan cizye alınır. Yani bir çeşit vergidir bu. Bu alınan cizye o ehli kitabın ee, kendi evinde veyahut kendi inancını yaşamasında veyahut canının malının korunmasında o şeriat devletinin bir Müslümanı koruması gibi onu da koruması için alınan bir tür vergidir. Ve hala bu uygulama devam etmektedir. el kitap olan birisinden kendi inancı üzere kalması şartı şeriat devletinde ancak Cizye denilen bu vergiyi vermesiyle mümkündür. Yani kendisinden kabul edilir. Denir ki tamam denirsen dinin üzere yaşa ancak bize zelil olarak bu vergiyi ödemen gerekir. Ancak bu vergiyi alan İslam devleti gerçekten onun canını, malını, eee ırzını aynı bir Müslümanı koruduğu gibi korur. Bu ne ne zamana kadar devam edecektir bu cizye? İsa aleyhisselam ininceye kadar. İsa aleyhisselam ininceye kadar. Dikkat ediniz. Şimdi peki bu nasıl olacak? İnşallah bunu yorumlayalım. O inmeden önce yeryüzünde olan hüküm bu. Onun yeni bir şeriat getirerek cizye nesh etmesi değildir. Yani kimse zannetmesin ki İsa aleyhisselam geldi... E, cizyeyi nesh etti. Kimse bunu böyle anlamasın. Çünkü, yani onun hükmünü ortadan kaldırdı gibi anlamasın. Çünkü cizyenin kalkacak olması, cizyenin kalkacak olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in haber, e, Aleyhisselatü ha, Vesselam'in verdiği haber ile İsa Aleyhisselam'ın inmesine bağlıdır. Cizyenin kalkacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şöyle haber vermiştir. Vallahi leyenzilenne ibn-i Meryem'e hakemen adila fe leyeksirenne salib ve al elhinzir ve leye'de annel cizyeh Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu adaletli bir hakim olarak muhakkak inecektir. Haçı muhakkak çıkılacak, haç kırılacak, domuz muhakkak öldürülecek, Cizye ise muhakkak kaldıracaktır. Dolayısıyla burada da görüldüğü gibi İsa aleyhisselam şeriatın herhangi bir hükmünü nes etmemektedir Allah subhanahu ve teala'nın emrettiğini yine Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın haber vermesi ile Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın haber vermesi ile ortadan kaldırmasıdır peki bu domuzu öldürmesi haçı kırması nedir aslında bunlara kısaca söyleyecek olursak biliyorsunuz Hristiyanların sembolleri haline gelmiş en önemli değerlerdir bunlardan bir tanesi haçtır Zaten İsa Aleyhisselam'ın kendisini biliyorsunuz. Ee, onlar ilah sayıyorlar. Haşa, ee, Allah'ın oğludur, haşa diyorlar. E, doğrusu İsa Aleyhisselam bunlardan bunu kabul etmediğini gösterecek. Ne dedik? İsa Aleyhisselam'a kadar herhangi bir Yahudi ve Hristiyan'ın cizye vererek kendi dini üzere kalması şu an şeriatın hükmüdür. Ancak İsa Aleyhisselam geldikten sonra... Diyecekler ki ya İsa Aleyhisselam, biz sana cizye verelim, ama müsa müsaade et, biz diyelim ki haşa, e, hani diyor ya aynı hadiste, şey ayette haber verildiği gibi Tevbe 31. ayette, ve kâleten Nasar el-Mesihübnul hani diyor ya Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur haşa. O zaman diyecekler ey İsa. Sizin şeriatınızın yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam'in şeriatının bir hükmü var. Nedir o hüküm? Biz sana cizye verelim. Sana cizye verelim. Ancak bize müsaade et ki biz senin Allah'ın oğlu olduğuna iman edelim ve bu hal üzere ölelim. Vallahi İsa Aleyhisselam bunu onlardan kabul etmeyecektir. Çünkü bu hüküm İsa Aleyhisselam gelinceye kadar onlardan makbuldur. Yani siz bu sapıklığınız üzere ancak zelil bir şekilde cizye vererek kalabilirsiniz. İnancınızı da böyle koruyabilirsiniz. Ancak İsa Aleyhisselam geldikten sonra diyecek ki, kabir. Bu büyük bir iftiradır diyecek, ya Müslüman olursunuz ya da Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi diyor, onun soluğunun ulaştığı her yer... Onun soluğu diyor gözünün e, ulaştığı her yere kadar ulaşır ve onun soluğu bir kafire değdiği zaman mutlaka ölür. İsa aleyhisselam'la muhatap olacak kimseler ya ölmekle karşı karşıya kalacaktır veyahut veyahut müslüman olmakla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla bu cizyenin bu cizyenin e, kaldırılması sebebi de budur. Ee, bu cizye kaldırılacak. Çünkü artık cizye değil, kişi Müslüman olup olmama teklifiyle karşı karşıya kalacaktır. Haccın kırılması ise onların övürüp durdukları, kutsadıkları hacın İsa Aleyhisselam eliyle e, kırılması, biliyorsunuz ona iftirayla nispet edilen bu hacın zelil edilerek kırılması, yine Domuzun öldürülmesinden kasıt ise, burada mübalağa var arkadaşlar. Yani mübalağa ile öldürülmesi, yani bunun kendilerinden kabul edilmemesidir. Hristiyanlığı ayakta tutan e, ilkelerin ve ayakta tutan e, mesnetlerinin yıkılıp yok olması manasındadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminle diyor ki, "Vallahi Leencilen Nebnü Meryem'e hakemen adile, Meryem oğlu İsa aranızda adaletli bir hakim olarak inecektir. Aleyhisselam. Ve leksilen ne o salibi kıracak. Ve leyktulen ne o domuzu öldürecek. Ve leydağan ne cizye, ve o, ve leydağan ne cizye, o cizyeyi de ortadan kaldıracaktır. Buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu <gülüyor> mu dakika? 5 dakika? Ben bakmadım. He <gülüyor> ee, öyle mi? Ee, tek dersen e, bitirebiliriz. Neyse devam edelim inşallah. Yani ben mola vereyim diyordum. <gülüyor> evet. He, i̇nşallah uzatmayacağız. Yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında güvenin artması, bereketin çoğalması var. İsa Aleyhisselam, zamanı güven, bolluk ve refah zamanıdır. İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın zamanı dedik ya en güzel zamandır. Güven, bolluk ve refah zamanıdır. Allah subhanehu ve teala bol yağmur verir. Yerden ürün ve bereketini çıkarır. Mal çoğalır. İnsanlar arasındaki kin, nefret ve düşmanlık yok olur. Nevas bin Sem'an radıyallahu anh gelen uzunca bir hadiste Deccal'ın çıkması, İsa aleyhisselamın inmesi, o zamanla da ve Mecuc'un çıkması, ve İsa Aleyhisselam'ın onların yok olması için dua etmesinden bahseden hadiste yani çok uzun olduğu için bir kısmını söyleyeceğiz. Şöyle buyuruyor. Sümme yursilillahu materen la yakunnu minhu beytu mederin ve la vebar feyasilul arda hatta يتركها كالزلافة، ثم يقال للأرض: أنبت ثمرتك ورد بركتك، بركتك،, بركتك. فيوم إذ تأكل عسابة من رمانه ويستذلون بقشها. ويبارك في الرسل حتى أن أن اللقحة من الإبل لا تكفي من من الناس واللقحة من البقر لا تكفي قبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي fakhiza minennas <gülüyor> Allahu ekber. Aleyhisselam o uzunca dediğimiz hadiste şöyle buyuruyor. Sonra Allah öyle bir yağmur gönderir ki yani ne zaman İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselamın e, İsa Aleyhisselamın geldiği dönemde Allah öyle bir yağmur gönderecek ki kuru ve sağlam balçıktan yapılmış olsun, kıldan yapılmış olsun, hiçbir ev o yağmura dayanamaz. Arkadaşlar bu yağmur şiddetli bir yağmur olacak, kıldan ve sert çamurdan yapılmış olan evler, meskenler bu yağmura karşılık direnemeyecektir. Şimdi ben herkese kardeşim diye hitap ediyorum, ancak tedris ikiye abi diye hitap edeceğim diyor ki ancak bana gerçekten benim abimdir o gerçekten benim abim Almanya'dan sağ olsun bugün Musa abi yardımcı oldu odaya aldılar doğrudur Almanya bizden bir saat geri inşallah biz zamanı kıymetli kullanmaya gayret edeceğiz Allah sizden razı olsun Mesut, Mesut kardeşte de... <gülüyor> iki Mesut kardeş o da çiçek gönderiyor. Allah sizden razı olsun. Allah subhanehu ve teala sizleri sevsin. Bütün kardeşler için benim bu duam ancak Mesut kardeş de e, İzmir'den <gülüyor> benim kardeşimdir. Allah razı olsun sizden. E, o gün şiddetli bir yağmur yağacak diyor hadiste. E, hiçbir kıldan veya çamurdan yapılmış ev er buna karşılık karşılık korunamayacak yani yıkılıp gidecek aleyhissalatü vesselam bu yağmur öyle bir yağmur ki diyor aleyhissalatü vesselam yeryüzünü cilalı kaygan bir ayna yüzü gibi bırakana kadar yıkar dikkat ediniz bu yağmur öyle bir yağmurdur ki yeryüzünü cilalı Kaygan bir ayna yüzü gibi bırakana kadar yıkar. Yani tabiri caizse pırıl pırıl yapar yeryüzünü. Aynı cila çekilmiş gibi yeryüzü, e, yeryüzünü tertemiz yapar buyuruyor. Ve devamla buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor devamla. Yeryüzüne şöyle emredilir, yani Rabbimiz şöyle emreder, ürününü çıkar, bereketini ver. Artık o gün bir cemaat tek bir nar meyvesinden yerler ve o nar kabuğunun çanağı ile de gölgelenirler. Dikkat ediyor musunuz? Yani biraz böyle akılların kavraması zor gibi geliyor. Ancak Aysel ve Selam neyi haber verdiyse bu haktır. Önceki günlerde biz bunları açıkladık. Biliyorsunuz Deccal'in, Allah ona lanet etsin, Deccal'in olağanüstü halleri var. Yağmur yağdırması, yeryüzünün efendim bitkilerini bitirmesi, yeryüzü hazinelerinin aynı arıların peşinden gitmesi gibi, yani kendi kraliçe arılarının peşinden gitmesi gibi, Deccal'in arkasında olması gibi, öldürüp diriltmesi gibi olağanüstü haller var. Biz bu zamandan bahsediyoruz. Biliyorsunuz, Deccal aleyhinnâ aleyhi kim katledecek? Elbette ki İsa aleyhisselam. Dolayısıyla hal böyle olunca Allah Subhanahu ve teala yeryüzüne emredecek, diyecek ki ürününü çıkar, bereketini ver. Yer, yeryüzü ürününü çıkartacak, bereketini verecek. Hatırlayınız şu hadisi de hatırlayalım İnşallah bilgi olsun diye söylüyorum Hatırlayınız kıyamet alametleri dersinde vebul fiten diye işlediğimiz fitneler bahsinde Şunu haber vermiştik Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu Diyor ki Kıtlık Kıtlık Yağmurun yağmaması değildir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Kıtlık ancak Yağmurun bol yağdığı halde Toprağın sizlere ürün vermemesidir. Dikkat ediyor musunuz kıtlık tarifine ve vesselam'ın? Kıtlık yağmurun yağmaması değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Kıtlık ancak yağmur bol yağdığı halde yağmur bol yağdığı halde toprağın ürününü vermemesidir. Dolayısıyla işte burada da Rabbimiz toprağa ürününü ver diyecek o yağmurdan sonra. Bereketini geri ver yani daha önce çekilmiş olan insanların fesadından ötürü toprağın kuruması bereketini yitirmesi diye şu an başımıza gelen Allah subhanehu ve teala bereketini geri ver der artık o gün bir cemaat tek bir nar meyvesinden yerler yani tek bir nardan narı alırlar yerler bu bir cemaattır. Ve onlar, bu nar meyvesi onları doyurur ve hatta nar kabuğunun çanağı ile gölgelenirler. Yani onların büyüklüğü öyle bir büyür ki, öyle bereketli olur ki, onun çanağında, yani onun parçasıyla gölgelenirler. İşte demin olağanüstü günlerin olduğu bir zaman dilimidir derken bunu da o olağanüstü hallerden sayabiliriz sütlere, sütlere bereket olur diyor aleyhissalatü vesselam. Öyle ki, tek bir samal devenin sütü, büyük bir insan topluluğuna yeter. Tek bir samal devenin sütü, büyük bir insan topluluğuna yeter. Bir samal ineğin sütü, insanlardan bir kabileye yeter. Ve bir sağlam koyunun sütü, insanlardan bir aşiretin koluna Yeter buyuruyor ve Vesselam hadis <gülüyor> hadis Müslim'de kayıtlı sahih Müslim'de kayıtlı fiten ve bu zikr'ü dedjel zikri babında geçmektedir hadis yine İmam Ahmed rahimullah Abü Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselat Vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler. Anaları ayrıdır ve dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa aleyhisselama insanlar içinde en yakın olan, olanım. Hatırlayınız bu yakınlık dedik ki hem aleyhisselatü vesselam'dan önce hem sonradır. Hem de İsa aleyhisselatü Vesselam, İsa aleyhisselam müjdeledi. Hem de İsa aleyhisselam ahir zamanda gönderilmesiyle Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın şeriatıyla hükmetmesi anlamında gerçekten yakın bir bağ vardır. Çünkü benimle onun arasında başka bir nebi yoktur. O ileride inecektir. Allah deccali onun zamanında yok edecektir. Yeryüzünde barış ve huzur olacaktır. Öyle ki deve aslanlara yakın otlayacak, kaplan ile inek, kurt ile kuzu, birlikte bulunacak ve çocuklar ellerinde yılanlarla oynayacak. Ama hiçbiri diğerine zarar vermeyecektir. Dikkat ediniz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, İsa Aleyhisselam'a içinizde en yakın olan benim ya da insanların içerisinde en yakın olan benim ve benimle onun arasında başka nebi yoktur, o ahir zamanda inecektir. Allah Deccali onun zamanında, onun eliyle yok edecektir. Yeryüzünde barış ve huzur, az önce nar tanesi ile veyahut süt ile örneğini vermemle, Allah, e, vermemde de görüldüğü gibi barış ve huzur ile dolacaktır yeryüzü. Öyle ki deve ile aslanlar, öyle ki kaplan ile inekler, yani etoburlarla et et oburlarla oburlar diyelim, kurt ile kuzu, birlikte bulunacak hatta çocuklar yılanlarla oynayacaktır buyuruyor Aisset ve selam Ahmet'in Müsned'inde kayıtlı hadis. İbn Hacer rahimeullah bu hadisle ilgili diyor ki senedi sahihtir. Fethul bari de bunu getirmiş ve böyle olduğunu söylemiş. Müslim radıyallahu anhu Müslim rahimehullah Ebû Reyra radıyallahu ta'ala Resûlullah aleyhissalatu vesselam'i şöyle dedi rivayet ediyor. Vallahi le yenzilanna le yenzilanna İbn Meryem hakeman adile. Allah'a yemin ediyorum. Meryem oğlu İsa aleyhisselam adaletli bir hakim olarak inecektir. Veled ve le yed'anna ve le yed'anna cizye kaldıracak ve la tutrakanna al qilas ve ve genç dişi develer muhakkak bırakılacak وَلَيَدْعُوَنَّ اِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٍ Diyor ki vesselam, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam adaletli bir hakim olarak inecek, cizyeyi kaldıracak, genç, dişi develer muhakkak bırakılacak ve onlara rağbet edilmeyecektir. Genç, dişi develer. Yani tabiri caizse bugün insanların e, genç, dişi deveden kasıt, insanların e, o dönemde en rağbet ettiği maldır. En Yani dişi olması, dişi olması, genç olması, yani mallar içerisinde en kıymetli olmasıdır. Yani şöyle diyebiliriz, günümüzde ne denebilir buna? Tabiri caizse, son model arabalarına rağbet etmedikleri, son model, böyle markalı, böyle ihtişamlı veya arabalarına veya villalarına rabet etmedikleri bir dönem manasındadır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki genç dişi develer muhakkak bırakılacak ve onlara rabet edilmeyecek. İsa Aleyhisselam'ın geldiği zaman öyle bir zamandır. Bütün düşmanlıklar, bu uzlaşmalar ve hasetleşmeler yok olup gidecektir. İnsanlar mala çağrılacaklar. İnsanlar mala çağrılacaklar. Dünya malına çağrılacaklar. Fakat malı hiç kimse kabul etmeyecektir. Yani insanlar bu maldan yüz çevirecektir. Allahu Ekber. Hadis, Müslüm'ün iman iman babu nuzul İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselamın inmesi babında geçmektedir. Nebevi Nebevi Rahim Abdullah diyor ki, bununla ilgili bunun manası, malların çokluğu, beklentilerin azalması ve ihtiyaçların olmaması, kıyametin yakın olduğunun bilinmesi sebebiyle insanlar develere sahip olmayı istemeyecekler ve onlardan uzaklaşacaklardır. Yani insanlar bilecekler ki İsa Aleyhisselam'ın varlığı demek, kıyametin çok yakın olması anlamındadır. Yani diyecek ki ben malı alıp ne yapayım? Benim bugün mal sahibi olmam, benim hesabımın şiddetlenmesi manasına gelir. İnsanlar mal abet etmeyecektir. Hani ee, Leheb suresinde dendiği gibi ma eğne anhu maluhu ve ma kesab malı da kurtaramadı kendisini kazandığı da. Dolayısıyla dolayısıyla burada İmam-ı Nebevi Rahim Allah'ın dediği gibi yani insanlar rağbet etmeyecek mala. Niçin? Çünkü o mal artık bilinecek ki büyük alametler ortaya çıkmış. İsa Aleyhisselam gelmiş. Efendim e, Deccal Aleyhisselam'ın varlığı Yecüc Mecüc ve buna benzer. İnsanlar mala çağrılacaklar. İsa Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz o adaleti getirecek. E, ama insanlar bundan yüz çevirecekler. Yani benim malımın artık bana bir faydası yok manasında bundan kaçacaklardır. Aynı, e pardon, hadiste özellikle genç dişi develerin zikredilmesi, onun Araplar katında en değerli hayvan ve malların en nesisi olmasındandır. Ya da daha önce ifade ettiğimiz gibi kırmızı mercedesleri bırakma, bırakmasıdır. Villalarını bırakmasıdır. Çok sevdiği malını bırakması manasındadır. Aynı Tekvir suresi 4. ayette ve iza'l'aysaru utllet yani gebe develer salı, salını verildiğinde yani develer başı boş bırakıldığında ya da sizin evlerinizi efendim çocuklarınızı veya efendim kıymet verdiğiniz malınızı terk etmeniz Allah azze ve celle ve iza'l'aysaru utllet derken Arapların yanında develer kıymetliydi, genç ve dişi develer kıymetlidir. Dolayısıyla herkes düşünsün, kendisinin en kıymetli malını düşünsün. İnsanlar buna diyecekler ki al bu senin, biz sana veriyoruz bunu denecek. Onlar bundan yüz çevirecekler. Hatırlarsanız buna benzer hadisler daha önce de geçmişti. Bir kişi diyecek, bir kişi alacak sonra da pişman olacak bundan. Geri verilecek, vermek isteyecek ancak bu kendisinden kabul edilmeyecek. Tabii ya diyor ki develerin zekatını alacak fakir kimse olmadığından onların zekatı istenmeyecek manasındadır. Ancak İmam-ı Neve bireyhimehullah bu konuda ona katılmamaktadır. Peki İsa Aleyhisselam ne kadar kalacaktır? Yani yeryüzüne indikten sonra ne kadar kalacaktır? Kısaca ona da değinelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim usulümüz biz iki ders işliyoruz. Genelde 45 dakika ben sürdürüyorum. Ee, bu Musab hocama biraz gönderme yapayım yani. Ee, ben onlar gibi düzensiz değilim. <gülüyor> Öyle diyeyim inşallah. Ee, ben ee, e 45 dakika iki ders yapıyorum. Sonra soru varsa soru alıyoruz. Ancak bugün... 45 dakikada bitirmeyeceğim. Onu, geçtik zaten 45 dakikayı. Çünkü zannediyorum bir 5 dakika daha, 5-10 dakikayla ben bu dersi noktalayacağım. Öyle uygun gördük. Çünkü İsa Aleyhisselam mevzusu bitecek inşallah. Yecüc ile Mecüc bahsi başlayacak. Ben İsa Aleyhisselam konusunu bitirdikten sonra da varsa sorular bunlara karşılık cevap veririz. Konuyla ilgili olur. Veyahut az önce konuşulan konular olabilir. Yani akaidle ilgili de olabilir. İnşallah bunlara cevap veririz. Eğer yoksa zaten biz mikrofonu devrederiz. İsa Aleyhisselam dünyaya indikten sonra ne kadar kalacaktır? Bazı rivayetlerde yedi yıl, bazı rivayetlerde ise kırk yıl olarak geçmekte. Bazılarında yedi, bazılarında kırk yıl olarak geçmekte. İmam Müslim, rahimullah, Abdullah bin Amr'dan yaptığı rivayette şöyledir: "Fiyabgus Allahu İsa bin bin Maryam, thumma ymkusul nas saba senin, e lyes bin asnini baridatan min kibal Sham, fala ala وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَدَتْهُ Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Allah Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ı gönderir. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içinde yedi yıl yaşarlar. Ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah Subhanahu ve Teala İsa selamı gönderir. İki kişi bile, bakınız hiç istisnasız yani, iki kişi arasında bile hiçbir düşmanlık bulunmaz. Ve huzur içinde yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Subhanahu ve Teala Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir. Ve artık yeryüzünde, kalbinde zerre ağırlığınca hayır veyahut iman bulunan hiç kimse kalmaz. Yeryüzünde, kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan, zerre kadar iman bulunan veyahut kendisinde hayır bulunan kimse kalmaz. Allah Azze ve Celle Şam tarafından bir rüzgar, soğuk bir rüzgar gönderir. Biliyorsunuz bu rüzgar onları koltuk altlarından yakalar. Koltuk altlarından. Yani kimi? Yani müminlerin. Yani kalbinde iman olan zerre kadar da olsa Allah Azze ve Celle yedi yıllık İsa Aleyhisselam'la beraber refah ve huzur içerisinde yaşandıktan sonra hatta iki kişinin bile birbirine buğzetmediği bir yedi yıl yaşandıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir ve bu rüzgar onları koltuk altlarından yakalar. Kimleri? Kalbinde zerre kadar iman bulunan veyahut hayır bulunan kimseyi. Ve o rüzgar kalbinde zerre ağırlığınca hayır yahut iman bulunan herkesin ruhunu muhakkak alır. Ve Müslümanlar orada can verir. İmam Ahmet ile Ebu Davud'un rivayetinde ise şöyle bir Ziyade var. Feym kusu fil ardi 40 sene. Oradaki pardon, oradaki lafında şöyledir. İmam Ahmed ile bu Dawood Yeryüzünde kırk 40 yıl kalır. Bakınız demek ki bir hadiste 7 yıl, bir başkasında 40 yıl. Feym kusu fil ardi 40 sene. Sonra yutofa veyıccıli aleyhi'l muslimun ve devamında diyor ki sonra vefat eder yani 40 yıl kalır sonra vefat eder ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar okuduğum birinci hadis Müslimin fiden babu zikr deccalde geçiyor yani deccalın zikri e, babında geçiyor ikinci okuduğum 40 yıl yaşar dediğimiz hadis Ahmed rahimeullah'ın müsnedinde geçiyor İbn Hacer onun sahih olduğunu söylüyor. Ebu Davut'ta geçiyor. Melahim babu hurucu'd-deccal avn-ı me'budu'l-şerhi. Evet, bunun şerhinde Ahmet Şakir'in yaptığı. Bu iki rivayet de sahih. Dolayısıyla bir problem oluşturmamaktadır. Bunu şöyle çözebiliriz. Meşhur olan görüşe göre İsa Aleyhisselam semaya kaldırılmadan önce 33 yaşında idi. İndikten sonra Yedi yıl daha orada kalır ve böylece yeryüzünde kaldığı süre toplam kırk yıl eder. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Bu açıklamayı İbn-i Kesir Nihaye El-Fiten ve Melahim'de yapmıştır. Yani diyor ki en doğru görüşe göre iki hadis var birisi yedi yıl yaşar birisi kırk yıl yaşar. Yeryüzünde biliyorsunuz seyem kusu fil ardi sene. Yani hadiste diyor ki, ne, yeryüzünde kırk yıl kaldı. Peki bu kırk yıl kalışı nedir? Birinde yedi yıl diyor, birinde kırk yıl diyor. O zaman diyor, en doğru görüş şudur diyor İbn-i Kesir Rahimullah. İsa aleyhisselam diyor, gökyüzüne kaldırıldığında 33 yaşındaydı. Tekrar illin ise yedi yıl, yedi yıl kalır ve böylelikle kırk yılı tamamlar ve vefat eder, vefat eder. Ve yusalli aleyhil müslimun ve Müslümanlar da onun cenaze namazını kılarlar. Allah Subhanahu ve Teala gaybi olarak konuşup durduğumuz sahihlere, sahihlere dayanarak haber verdiğimiz e, kıyamet alametlerini hakkı ile iman eden, Allahu Teala ve haber verdiği şeyleri tasdik eden, reddettiği şeyleri de inkar eden ancak ayakları da hak üzere sabit olan kullardan bizleri eylesin. Çünkü ben İsa Aleyhisselam bahsini burada bittiriyorum. Allah'a hamd ediyorum. Ee, inşallah, i̇nşallah haftaya Allah nasip ederse e, biz e, Yecüc ile Mecüc bahsini biliyorsunuz büyük alametleri işliyoruz şu an. E, Yecüc ile Mecüc bahsini işleyeceğiz inşallah. Kuran ve Sünnet ışığında ee, Allah nasip ederse bu konuda kardeşlere faydalı olmaya çalışacağız. Benim burada dersim e, bitti. Eğer e, soru olursa e, soru olursa biz bunlara cevap veririz. Ancak soruları siz yazın ben 5 dakika 5 dakika sonra inşallah cevap vereceğim. E, müsaadenizle Allah sizlerden razı olsun. Eee ali ilaha Siz soruları yazın inşallah beş dakika sonra biz sorulara cevap verebiliriz. Selam aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh